Sevdanın Sarkacı Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner Merhaba sevgili dostlar, Sevdanın Sarkacı'nda bir salı daha sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Boğa Dolunay'ın yoğun etkisini deneyimleyeceğimiz, 8 Kasım'da da Merkür'ün akrep seyrine tam döndüğü, gökyüzünün hızlı ve bizden atılım bekler olan enerjisini iyice yaşamaya başlayacağımız bir haftaya girdik. Marsa oğlak enerjisiyle başladığımız Kasım ayında, Mars'a 2024'e kadar etkisini görmeye devam edeceğimiz Plüto seyri eşlik edecek. Yani ettiğimiz her mücadele bir dönüşüm yaratacak ve bir devri temelli kapatacak. Şikayet değil şükredelim ve hep daha iyinin nasıl olacağını sorarak anda kalmayı bilelim. Bundan önceki iki programımızda sevgili Yurda Hal'ın Ay Taktikleri kitabından bazı bilgileri sizlerle paylaştık. Ay boğa burcundayken nasıl beslenmemiz ve yaşantımızda nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere aktararak bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Ne zaman? Bir müzik molası verdikten sonra... My Little Pony 1986'da TV dizisi olarak tüm dünyadaki kız çocuklarının gönlüne taht kurmuş bir oyun kahramanı. 2010'da tekrar dizi çekimlerine başlanan bu karakterin tüm hikayelerinde çok olumlu bir imgelem olan gök kuşağını kullanması, temalarında sürekli dostluğu, birliği, bütünlüğü teşvik etmesi ve ruhun yüceliğinden bahsetmesi, ruhsal gelişime önem veren ebeveynlerin dikkatini çeken bir unsur. Film müzikleri de bu temayı zenginleştiren ve ruhun yaratıcı sürecini besleyen melodiler. Çocuklarınızla birlikte keyifle dinleyeceğiniz bu besteleri programımızda sizlerle paylaşmak ve her birindeki dengelizden uygulamasına dikkatinizi çekmek istiyoruz. İlk parça Absolution Ay boğa burcunda Toprak burcu olan boğa bedende özellikle başın üst çenesinin altından boynun sonuna kadar olan bölgeyi içerir. Dişler, bademcikler, tiroid, adem elması kulaklar da buraya dahildir. Ayrıca bu burç beden sistemindeki kan dolaşımını da etkiler. Bu sözünü ettiğimiz organlara özellikle boğa günlerinde özen göstermeliyiz. Bu organlara iyi gelen, iyileştiren ya da bakımını sağlayan her şey ay iken tüketilmelidir. Bu günlerde sayılan organlara zarar verecek her şeyden uzak durmalıyız. Boğa burcu günleri boğaz ve kulak enfeksiyonu riskini, üşütme ve ses kısılma problemlerini tetikler. Bu günler tuz günleridir. Çünkü bu günlerde alınan tuz bünyemize hem daha iyi gelir hem de daha iyi değerlendirilir. Yemek tuzu metabolizma için çok önemlidir ve kanı besleyici bir özelliğe sahiptir. Eğer sağlık problemleri yüzünden tuz kullanmak iyi gelmiyorsa... Örneğin yüksek tansiyon gibi bu günlerde az tuz kullanmalıyız. Çünkü çok az miktardaki tuz bile istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu günlerin beslenme favorileri kök bitkiler ve mantarlardır. Biraz yiyeceklerine değinmek gerekirse, ay boğa burcundayken mümkünse şimdi sıralayacağımız meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz. Bu yiyecekler bu günlerin riskini azaltacağı gibi var olan sorunların da azalmasına destek olacaktır. Elma Tansiyonu, kolesterolü ve kandaki yağ oranını düşürür ve diş etini güçlendirir. Muzun yüksek tansiyon problemlerinde önleyici ve tedavi edici etkisi vardır. Rayford Bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığından korur. Kuşburnu Soğuk algınlığından korur, diş eti kanamalarını engeller ve diş etini güçlendirir. Portakal Bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığından ve diş eti kanamalarından korur. Limon Kan dolaşımını ve bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığından korur ve diş eti kanamasını engeller. Ayrıca kalsiyumun bedendeki kullanımını destekleyerek diş yapısını güçlendirir. Esmer buğday diş eti kanamalarına iyi gelir ve kan dolaşımını destekler. Havuç Bağışıklık sistemini güçlendirir ve ağız içini destekler. Yeşil lahana Ağız içini destekler. Patates Dolaşım sistemini güçlendirir. Sarımsak Kan dolaşımını düzenler, tansiyonu düşürür, damarların kireçlenmesini önler. Pırasa, kan dolaşımını güçlendirir. Maydanoz, kulak ağrılarını hafifletir. Kırmızı turp, ağız içi dokusunu dezenfekte eder. Kırmızı pancar, al yuvar üretiminde destekleyicidir. Ada çayı, soğuk algınlığına iyi gelir ve diş eti enfeksiyonlarını tedavi eder. Soğan, kan yapılanmasını uyarır. Damar tıkanıklığından korur, iç kanama problemlerinde yardımcıdır ve tansiyonu düşürür. Boğa burcu için çay önerirsek, ada çayı, 1 tatlı kaşığı ada çayı üzerine 1 fincan kaynar su dökülür ve 3 dakika demlenir. Süzüldükten sonra içilir. Uyarıcı etkisinden dolayı sabahla öğle arasında en fazla 2 ya da 3 bardak içilmelidir. Menopozda cildin yaşlanmasını yavaşlattığı için oğlak günlerinde içilmesi de tavsiye edilir. Ay ikizler burcunda hava elementi burcu olan ikizler omuzları, kolları, elleri, üst solunum yolları ve bronşları temsil eder. Ayrıca iç salgı bezleri de ikizler burcunun etkisi altındadır. Saydığımız bu bölgelerle ikizler burcu günlerinde daha fazla ilgilenmek gerekecektir. Bu bölgeleri iyileştirmek ya da güçlendirmek için bu günlerde elimizden geleni yapmalıyız. Sıklıkla romatizma ağrısı çekenler ikizler burcu günlerinde daha dikkatli olmalıdır. Çünkü bu günlerde romatizma ağrıları daha da artacaktır. Aykizlerdeyken beslenmede katı ve sıvı yağlarla çiçek bitkiler ön plana çıkar. Bu hayati önem taşıyan besinler şimdi her zaman olduğundan daha fazla yarar sağlayacaktır. Bu günlerde özellikle yağlı yiyeceklere yöneliyor olması son derece doğaldır. Katı ya da sıvı yağlarla hazırlanan yemekler, kızartmalar hem daha lezzetli olacak hem de daha kolay sindirilecektir. Fakat az yağlı beslenmek zorunda istek ya da kilo problemimiz varsa bu günlerde yağın zararı bize katlanarak dönecektir. Bugünlerin temel besin favorileri enginer brokoli gibi çiçek bitkilerdir. Ay ikizler burcundayken onun yönettiği organları ve salgı bezlerine iyi gelecek yiyeceklerle beslenmeliyiz. Bu organ ve salgı bezlerinin ikizler burcu günlerinde taşıdıkları risk ve zayıflık, şimdi sayacağımız yiyeceklerle desteklenecek ve bu yiyecekler sayesinde var olan sağlık problemleri ortadan kalkacak veya azalacaktır. Tabii ki bu yiyeceklerin bazıları da yağın bedendeki sinirimini kolaylaştıracaktır. Kayısı, astım problemlerini hafifletir. Avokado, içinde %10-15 kadar çok değerli yağ asitleri vardır. Bedenin ihtiyacı olan yağı bol miktarda sağlar. Kiraz, vişne, gut ve romatizm ağrılarını hafifletir. Portakal, salgı bezlerini aktive eder. Limon, yağı çözler ve zayıflama kürlerini olumlu yönde etkiler. Enginar, selülüte önler. Fesleğen, bronşları güçlendirir. Karnabahar, bedenin kendi kortizonunu yapılandırmasına yardımcı olur, ayrıca enfeksiyon acılarının hafiflemesini sağlar. Brokoli, kas çalışmasına destek olur. Esmer buğday, romatizmal hastalıkların önlenmesi için tüketilir. Dereotu, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bezelye, kas yapımına yardımcıdır. Tere, romatizmaya iyi gelir. Mercimek, hormon üretiminde önemli bir rol oynar. Kereviz ve kırmızı turp öksürüğe iyi gelir, balgam söktürür. İkizler burcu için çay önerirsek, bir çorba kaşığı kurutulmuş fesleğen tohumu, bir tatlı kaşığı kurutulmuş yonca ve bir tatlı kaşığı lavanta çiçeği ile birlikte kısık ateşte 20 dakika kaynatılır. Bu çay ayrıca ağız içi yaralarına iyi geldiği gibi bağışıklık sistemini de güçlendirir. Bu yüzden boğa burcu günlerinde de içilmesi tavsiye olunur. Gök kuşakları ve küçük ponilerin dünyasında biraz soluklanalım. 2 numaralı melodimizin ismi Bel Crystal Ay Yengeç Burcu'nda Su elementine ait Yengeç Burcu akciğeri, karaciğeri, mideyi ve safra kesesini yönetir. Sinir sistemi su elementine, dolayısıyla Yengeç Burcu'na da aittir. Yengeç Burcu günlerinde bu saydığımız organlara özel olarak özen göstermeliyiz. Bu organlarımıza iyi gelecek ve onları güçlendirecek her şey bugünlerde çok etkili olacaktır. Fakat zarar verecek yiyeceklerden de uzak durulmalıdır. Çünkü onların zararı da bu dönemde katlanarak artacaktır. Yengeç burcu günlerinde yapılacak beslenme hataları çabucak hissedilir. Çünkü sıkıntı veren şişkinlik ve yanma sinyalleri bize anında ulaşır. Bu tür problemleri olanlar hem yengeç günlerinde hem de birkaç gün öncesinde muhakkak hafif beslenmelidirler. Yengeç burcu günlerinde karbonhidrat besin değeri olarak öne çıkar. Karbonhidrat bu günlerde kolayca sindirilir ve değerlendirilir. Karbonhidratlar bedensel gücü arttırırken aynı zamanda sakinleştirici bir etkiye de sahiptir. Fakat metabolizma veya kilop problemi varsa yengeç günlerinde karbonhidrata dokunulmamalıdır. Yengeç burcu günlerinin diğer beslenme favorileri ise yaprak bitkiler ve otlardır. Yeşillikler yani marul ve türleri gibi. Ay yengeç burcundan geçerken yengeçin yönettiği beden bölgelerine ve sinir sistemine iyi gelecek yiyecekleri tüketmemiz gerekmektedir. Bu besinleri doğru zamanda tüketmek, olası riskleri ortadan kaldıracağı gibi var olan rahatsızlıkların da hafiflemesine sebep olacaktır. Yine meyvelerin ve sebzelerin etkilerini sayarsak, kayısı astım problemlerini hafifletir, ayrıca bol miktarda niyazın içerdiği için sinirleri güçlendirir ve mutlu olmayı sağlar. Şeftali stresi, gerginliği ve korkuyu azaltır. Erik, üzüm, stresi, huzursuzluğu ve depresyon hafifletir. Ayrıca karbonhidrat metabolizmasını dengeler. Limon, mide asit üretimini tetikler. Inginar, safra sıvısının sağlıklı olmasına yardımcı olur, Safra taşı oluşumunu engeller ve karaciğeri korur. Karnabahar, bağırsak iç duvarlarının yapısını güçlendirir, fasulye giller ise karaciğer ağrılarına iyi gelir. Sarımsak, karaciğer ve safra kesisi ağrılarını yatıştırır. Mısır, sinirleri güçlendirir ve strese karşı dayanıklı kılar. Kereviz, karbonhidrat metabolizmasını uyarır, balgam söktürür ve midede oluşabilecek mantarları öldürür. Ispanak, kuşkonmaz, beyaz lahana ise mide duvarını korur, karbonhidrat metabolizmasını dengeler ve keyfi yerine getirir. Yengeç burcuna çay önerirsek, bir tatlı kaşığı dolusu papatya çiçeği üzerine bir su bardağı kaynar su dökülür, 10 dakika demlenir, süzülerek içilir. Günde 3 bardağı geçmemelidir. Ve ay aslan burcunda. Ateş elementi olan aslan burcu kalbi, kan dolaşım sistemini, atar ve toplar damarları, sırtı ve diyaframı yönetir. Ayrıca duyular ateş elementine, dolayısıyla aslan burcuna da aittir. Ayın aslan burcunda olduğu günlerde kalbe, kan dolaşım sistemine, sırta ve diyaframa ayrıca özen gösterilmelidir. Bu organlarımızı güçlendiren ve onlara şifa veren besinler bu günlerde çok daha faydalıdır. Zarar veren besinler de yine daha fazla zararlıdır. Sırt ağrıları ve kan dolaşım sistemi ile ilgili problemler aslan günlerinde daha fazla ortaya çıkabilir. Ay Aslan Burcu'nda büyürken, Dolunay'a yakın günlerde daha da belirgin olarak sinirsel gerginliklerde artış ve uykusuzluk gibi problemler gözlemlenir. Bedenimize beslenme yoluyla aldığımız proteinler, bedenimiz tarafından en verimli şekilde değerlendirilir. Proteinler hem hücre yapılanmasını destekler hem de gerek bedensel gerekse zihinsel gücümüzü arttırır. Ancak metabolizma problemi olanlar bugünlerde proteinli besinlere karşı daha hassas olacaklar için bunların fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Bugünlerin besin favorileri ise meyve ve sebzeler, kabuklu yemişler ve kırmızı meyvelerdir. Ayaslan Burcu'ndayken etkisi altına aldığı organları biraz önce saymıştık. İşte özellikle bu günlerde bu organları desteklemek ve gerekirse iyileşmesine destekte bulunmak için şimdi sıralayacağımız meyve ve sebze çeşitlerini yemeliyiz. Ayrıca sıralayacağımız yiyeceklerin bazıları proteinin beden tarafından işlenmesine de destek olacaklardır. Ananas Bedendeki protein seviyesini yükseltir. Elma Tansiyonu, kolesterolü ve kandaki yağ oranını düşürüp kan ve dolaşım sistemini güçlendirir. Hurma Kan yapısını destekler ve dinlendirici bir uykuya yardımcıdır. Çilek, saçı güçlendirir, ayrıca hem kan yapımını destekler hem de tansiyonu düşürür. Salatalık, saçın güzelleşmesine yardımcıdır. Mango, saça renk verir, kavun saçı güzelleştirir. Kuşkonmaz, kan yapımını güçlendirir, saçlar üzerinde gençleştirici etkisi vardır. Bezelye, protein seviyesini yükselttiği için canlandırır. Patates, kalbi ve dolaşım sistemini güçlendirir. Mercimek, yüksek miktarda içerdiği amino asitler sayesinde canlılık verir ve kandaki şeker oranını dengeler. Marul, kalbi güçlendirir ve proteinin işlenmesine yardımcı olur. Kabak, bedendeki protein seviyesinin artmasını sağlar, canlandırıcı bir etkiye sahiptir ve kalbi güçlendirir. Aslan burcu için çay önerirsek, bir fincan kaynar suya bir çay kaşığı rezene eklenir. 10-15 dakika kadar demlenir, rehavet verdiği için günde 2-3 fincandan fazla içilmemelidir. Bir müzik arası verelim ve iki güzel melodiyi ardarda arda dinleyelim. Soliteri Sonata ve Simple Melody İnce ve kalın bağırsaklar, dalak, pankreas, başak burcu tarafından yönetilir. Ayrıca başak burcunun kan dolaşım sistemi üzerinde de etkisi vardır. Sindirim sistemi, dalak ve pankreas ayın başakta bulunduğu günlerde daha hassas ve daha fazla çalışırlar. Bu yüzden bu organlara iyi gelen, onları tedavi eden ve onları güçlendiren besin türlerine ağırlık verilmeli, zarar veren besin türlerinden de uzak durmalıyız. Sindirim problemleri olanlar ağır ve yağlı yiyeceklerden özellikle uzak durmalılar. Ay burcunda yükselen fazla ise sindirim sistemini arındıran bir kür yapmak çok faydalı olacaktır. Isırgan otu çayı bu kür için çok çok uygundur. Başak burcu günlerinde besin değeri olarak mineral ve tuz önem kazanır. Besin maddelerinde bulunan tuz beden tarafından güçlü bir şekilde değerlendirilir. Yemek tuzu da metabolizma ve kanın beslenmesi için önemlidir. Fakat yine belirttiğimiz gibi tuzu kısıtlı kullanılması gerekenler, yüksek tansiyon problemi olanlar, Başak Burcu günlerinde çok daha fazla dikkatli olmalılar. Bu günlerin besin favorileri kök bitkiler ve mantar türleridir. Burcun yiyecekleri hakkında biraz bilgi verirsek, onun yönettiği organlara ve kan dolaşım sistemine iyi gelecek sebze ve meyveler tüketilmelidir. Bu sayede bu bölgelerde oluşabilecek riskler önlenebilir ve var olan rahatsızlıklar hafifletilebilir. Yiyeceklere baktığımızda Elma bağırsakları temizler, armut, sindirim sıkıntılarına iyi gelir ve bağırsakları arındırır. Greyfurt bağırsakları temizler ve bağırsak florasını güçlendirir. Üzüm bağırsak tembelliğine iyi gelir, sinirleri güçlendirir ve depresyonu tedavi etmeye yardımcıdır. Ayrıca içerdiği folik asit sayesinde kan yapımını destekler. Karalahana ve havuç, bağırsakları arındırır, iç çeperlerini güçlendirir ve hızla onarır. Sarımsak, damar kireçlenmesini önlemeye yardım eder. Kan dolaşımı düzenler ve tansiyonu düşürür. Bunun dışında bağırsaklarda oluşabilecek mantarları öldürür, gaz ve peklik rahatsızlıklarına iyi gelir. Bal kabağı, rahatlatır, bağırsaklar arındırır ve sindirimi destekler. Başak Burcu için bir çay önerirsek, 4 bardak suyla bir avuç ısırgan otu kaynatılıp 15 dakika demlenir. Hazırlanan bu çay gün boyunca içilir. Tazesi bulunamazsa aynı çay bir bardak suya 2 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otuyla da yapılabilir. Ay terazi burcunda Hava elementine ait terazi burcu baseni, mesaneyi ve böbrekleri yönetir. Ayrıca iç salgı bezleri üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Terazi günleri tüm bu organları ve bezleri normalden daha fazla etkilemektedir. Bu günlerde basen, mesane ve böbreklere özellikle ösen, özen göstermeliyiz. Bu organları güçlendiren ve onlarda oluşabilecek rahatsızlıkları önleyen tüm besinler bu günlerde alınmalı, zarar veren gıdalardan ise uzak durmalıyız. Terazi burcu günlerinde alt batın bölgelerini üşütmemeye özen göstermeliyiz. Aksi takdirde mesane ve böbrek enfeksiyonlarını davetiye çıkarmış oluruz. Bu günlerde mesane ve böbrekleri arındırmak için bol bol su ve bitki çayları içmeliyiz. Bunun için bu organların daha çok çalıştığı öğleden sonra saatlerini daha çok tercih etmeliyiz. Ay terazi burcundayken yağlar beden için her zamankinden daha fazla önem kazanır. Bu hayati öneme sahip besin yapı taşı terazi burcu günlerinde çok iyi sindirilir ve bedenimizi en yararlı şekilde değerlendirilir. Fakat metabolizma, kolesterol veya damar tıkanıklığı problemi varsa yağdan uzak durulmalıdır. Terazi burcu günlerinde yemek sofrasındaki görselliğinde önemi büyük olacaktır. Bu yüzden sofralar özenle hazırlanıp süslenmelidir. Ayın terazide olduğu günler, inginar, karnabahar gibi çiçek bitkiler beslenme favorileridir. Ay terazi burcundan geçerken, terazi burcunun yönettiği organları güçlendirecek ve onları olası rahatsızlıklarını hafifletecek besinleri tüketmeli, yine söylediğimiz gibi zarar verenlerden ise uzak durmalıyız. Bu organlara faydalı olacak ve yağın bedende kullanılmasını kolaylaştıracak yiyecekler neler bir bakalım? Armut, böbrek ve mesane problemlerinde yardımcıdır. Avokado, içinde %10-15 oranında kıymetli yağ asitleri bulundurur. Enginar, vücuttan su atılmasını sağlar. Üzüm, böbrek ve mesaneyi temizler. Zeytin, hormon üretimini sağlayan salgı bezlerini korur. Kapari, böbreklerin çalışmasını destekler. Salatalık, böbrek ve mesane ağrılarına iyi gelir. Soğan, böbrek ve mesane ağrılarına iyi gelir. Adaçayı mesane sancılarını hafifletir. Lahana turşusu yağ metabolizmasını dengeler. Domates su atmaya yardımcıdır ve idrar yollarını harekete geçirir. Bürüksel lahanası vücuttaki su oranını dengeler ve yağın azalmasına yardımcı olur. Terazi burcu için çördük çayını öneriyoruz. 3 tutam çördük otu yaprağı, yarım tutam bağ sarmaşığı, birer tutam kiraz çiçeği, limon çiçeği, ve bir fincan dolusu tatlı nar tanesi aynı kapta 20 dakika kaynatılarak demlenir. Şeker ile tatlandırıp günde iki bardak içilir. Fringi hastalıklarında, tıkanıklarda, mahsal ağırlarda çördük çayının etkin yararları vardır. Çördük çayı ayrıca hazımsızlığa ve kulunç ağrılarına da iyi gelir. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın isimleri Celestia Urjine ardında da Dea Lunea. Akrep Burcu'nda Akrep Burcu su elementine aittir ve cinsel organlarla birlikte idrar yollarını yönetir. Su elementinin yönettiği sinir sistemi de Akrep Burcu'nda önemli etkileri açıktır. Cinsel organlar ile idrar yolları Akrep Burcu günlerinde daha hassas olur ve çabuk yorulurlar. Bu bölgelere faydalı olabilecek ve onların olası rahatsızlıklarını hafifletebilecek her türlü yiyeceğe bu günlerde ağırlık verilmeli, zararlı olabilecek yiyeceklerinden de yine uzak durmalıyız. Alt batın bölgelerini bu günlerde üşütmemeye özen göstermeliyiz. Aksi takdirde idrar yolları enfeksiyonu ile uğraşmamız gerekebilir. Özellikle hamilelerin bu dönemde çok daha dikkatli olması gerekir. Akrep Burcu günlerinde karbonhidrat beden tarafından diğer günlerden daha iyi değerlendirilir. Karbonhidrat bedenimize güç verir ve sinir sistemimizi güçlendirir. Ancak metabolizma problemi olanlar bu günlerde karbonhidrattan muhakkak uzak durmalılar. Bu günlerin temel beslenme favorileri, yaprak sebzeler, marul, kıvırcık gibi salata çeşitleri ve yaprak otlardır. Ay geçerken onun yönettiği organlara ve sinir sistemine iyi gelecek sebze ve meyve türleri yenmelidir. Bu yiyecekler bugünlerde oluşabilecek riskleri ortadan kaldırıp var olan rahatsızlıkların hafiflemesine yardımcı olacaktır. Ayrıca sayacağımız yiyeceklerin bir kısmı karbonhidrat metabolizmasında dengelemeye yardımcı olacaklardır. Muz sakinleştirir, Avokado adet dönemi sancılarını hafifletir, böğürtlen sinirleri yatıştırır, İncir adet sancılarını azaltır, sinir sistemini güçlendirir ve motivasyonu arttırır. Şeftali stres, gerginlik ve korkuyu azaltır. Mercimek hem bedenden su atılmasını sağlar hem de mesane rahatsızlıklarına iyi gelir. Balkabağ prostat ağrılarına iyi gelir ve idrar yollarını harekete geçirir. Rezene sakinleştirici etkisi vardır ve sinirleri güçlendirir. Soya sinirlilik ve korku hissini karşı iyidir. Ayrıca atalete iyi gelir. Domates vücuttan su atılmasına yardımcı olur ve idrar yollarını harekete geçirir. Akrep burcu için çay önerdiğimizde bir tatlı kaşığı kurutulmuş yaban mersini bir fincan kaynamış su ile 5 dakika demlendirilip içilir. Yaban mersini idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve ishal gibi bağırsak bozukluklarına iyi gelir. Ayrıca görme bozuklukları, katarak ve gecek görlüğü gibi göz problemlerine de iyi geldiği için ay koç burcundayken kullanmak çok daha fayda sağlayacaktır. Ay yay burcunda Yay burcu ateş elementine aittir ve bel omurgasını, üst baldırları ve toplar damarları yönetir. Ayrıca ateş elementi tarafından yönetilen duyu organları da yaydan etkilenir. Ay yay burcundayken omurganın bel bölgesine üst baldırlara ve toplar damarlarla diğer günlerden daha fazla özenli davranılmalıdır. Bu bölgelere iyi gelecek her şey bu günlerde yapılmalı. Fakat zarar veren her şeyden de yine uzak durulmalıdır. Yay burcu günlerinde sıklıkla yaşanan hava değişimleri aşil tendonunda ve sırtta ağrılara sebep olur. Isınmadan aşırı spor yapanlar bu günlerde risk almış olurlar. Çünkü kas tutulması yaşayabilirler. Yay burcu günlerinde ay bedenimizde alınan proteini en iyi şekilde değerlendirip sindirecektir. Proteinler hücre yapılanmasını destekler ve bedeni hareketli kılar. Fakat sindirim problemi olanlar bu günlerde proteinden uzak durup onu çok dikkatli tüketmelidir. Yay burcunun temel besin favorileri meyveler, sebzeler, kabuklu yemişler ve kırmızı meyvelerdir. Ay yay burcundan geçerken onun yönettiği organları ve duy organlarına faydalı olması için şimdi sayacağımız yiyeceklere bir göz atalım. Ananas, protein seviyesini yükseltir, elma toplar damarları kuvvetlendirir, greyfurt varise iyi gelir, böğürtlen kuşburnu ayrıca varis problemlerine yardımcıdır, bağ dokusunu güçlendirir. Kavun karpuz, proteinin vücut tarafından kullanımını kolaylaştırır. Brokoli, kas çalışmasını güçlendirir. Pırasa, bağ dokusunun yeniden yapılanmasını sağlar ve varis ağrılarına iyi gelir. Kırmızı lahana, bağ dokusunun yenilenmesine yardımcı olur. Domates bağ dokusunun yapılanmasında önemli bir role sahiptir. Kabak vücuttaki protein miktarını ve kasların çalışma gücünü arttırır. Yay burcu çayımıza geldiğimizde oğul otu çayı. 3 kahve kaşığı taze veya 2 kahve kaşığı kurutulmuş oğul otu yaprağı demliğe konur ve üzerine 1-2 su bardağı kaynar su ilave edilir. 5-10 dakika demlemeye alındıktan sonra süzülerek içilir. Müzik arası verirsek dinleyeceğimiz Vals sezgileri Hollywood Vals isimli parçaya ait. Ayı Oğlak Burcu'nda Oğlak Burcu toprak elementine aittir ve iskeleti, eklemleri, özellikle dizleri ve deriyi yönetir. Ayrıca kan dolaşım sistemi üzerindeki etkisi de önemlidir. Deri, iskelet ve dizlere Oğlak Burcu günlerinde özellikle önem verilmelidir. Bu bölgeleri iyileştirmek, desteklemek ve onlara bakım uygulamak için ayın oğlakta olduğu günleri tercih edersek tüm bu yaptıklarımızın büyük faydasını görürüz. Bu günlerde ayak ve diz eklemlerini yoracak hareketlerden kaçınmalı, uzun yürüyüşlerden, ayakta kalmalardan ve zorlayıcı spor türlerinden uzak durulmalıdır. Ay oğlak burcundayken tuz önemli bir besin değeri olur. Yemeklerdeki tuz bu günlerde beden tarafından sonuna kadar kullanılıp değerlendirilir. Yemek tuzu metabolizma ve kanın beslenmesi için çok önemlidir. Fakat tuzsuz yemesi gerekenleriyle tansiyon problemi olanlar oğlak burcu günlerinde daha dikkatli olmalılar Az miktardaki tuzun yükselen etkisini göz ardı etmemelidirler. Bugünlerin temel besin favorileri kök bitkiler ve mantarlardır. Ayın oğlak burcundan geçtiği günlerde onun yönettiği organlara ve kan dolaşım sistemine faydalı sebze ve meyve türlerini tüketmeliyiz. Şimdi sıralayacağımız bu yiyecekler bu organlarda ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldıracak ya da var olan rahatsızlıkların hafiflemesine sebep olacaktır. Ananas, yaşlılık lekelerini yok eder. Elma tansiyonu, kolesterolü ve kandaki yağ oranını düşürür. Kayısı cildi, salgı bezlerini, saç ve tırnakları güçlendirir. Esmer buğday kan dolaşımını harekete geçirir ve artriti önler. Acı marul yüksek tansiyonu düşürür. Kuzu kulağı kan yapımına yardımcı olur. Salatalık cildin ve saçın güzelleşmesine yardımcıdır. Havuç cildi güzelleştirir, saç ve tırnaklarının sağlıklı uzamasını sağlar. Patates Kemiklerin yapılanmasında yardımcıdır ve kan dolaşımı sistemini güçlendirir. Şalgam, cildi ve tırnakları güçlendirir. Mısır, cilt ve saçın güzelleşmesine yardımcı olur. Biberiye, cildin kan dolaşımını harekete geçirir. Kereviz, sağlıklı bir cilt için gerekli olan besin maddelerini içerir. Oğlak burcu için çay önerisine geldiğimizde bir tatlı kaşığı parçalanmış ardıç üzümü bir fincan kaynamış su içinde 5-6 dakika demlenip günde bir fincan içilmelidir. Ay kova burcunda Hava elementine ait olan kova burcu alt baldırları, ayak bileklerini ve toplar damarları yönetir. Ayrıca iç salgı bezlerinde de etkisi altına alır. Alt baldır, ayak bilekleri ve toplar damarlara ay kovada iken özellikle önem verilmelidir. Bu bölgeleri iyileştirmek ve güçlendirmek için yapılan her girişim iyi gelecek ve zarar veren her şey ise normalden daha fazla zararlı olacaktır. Varis ve ayak bileklerindeki rahatsızlıklar için at kestanesi merheminin çok iyi geldiği unutulmamalıdır. Ayrıca iken yağlar çok iyi sindirilir ve beden tarafından en iyi şekilde değerlendirilir. Doğal olarak bu günlerde yağlı yiyeceklere karşı iştah artar ve bu tür yemekleri de sindirmek kolay olur. Ancak az yağlı yemek zorunda olanlar, kolesterol problemi olanlar bugünlerde yağlı yiyeceklerden mutlaka uzak durmalıdırlar. Kova günlerinin beslenme favorileri enginar ve brokoli gibi çiçek bitkilerdir. Ay kovadan geçerken kovanın yönettiği beden bölgelerini ve iç salgı bezlerini desteklemek için şimdi sıralayacağımız sebze ve meyve türlerini yemeliyiz. Bunlar sayesinde olası riskler azaltılır ve var olan rahatsızlıkların hafiflemesi sağlanır. Bu meyve ve sebzelerin bazıları ise yağın kolay sindirilmesi ve kullanılması için gereklidir. Elma toplar damar güçlenmesinde yardımcıdır. Portakal salgı bezlerini aktive eder. Limon yağ çözücüdür ve zayıflama kürlerini destekler. Brokoli kasın çalışmasını destekler. Patates hormon üretimini uyarır. Zeytin hormon üretimini sağlayan salgı bezlerini korur. Mercan köşk ve safran krampları çözer ve hafifletir. Mercimek Hormon üretimini destekler. Yazarımızın Kova Burcu için çay önerisine gelirsek, At Kuyruğu Otu, Katır Kuyruğu, Zemberek Otu çayı. Bir tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış At Kuyruğu Otu, bir su bardağı kaynar su ile haşlanır, üstü kapatılarak 10-15 dakika demlenir. Günde iki bardak aç karnına içilmelidir. Bu ot varis, atardamar sertliği, iltihap, böbrek ve mesane taşıp problemlerini iyi gelir. Bu yüzden kova dışında, terazi ve akrep günlerinde de içilebilir. Ve son burcumuz ay balık burcunda. Balık burcu su elementine aittir. Ayaklar ve ayak parmaklarını yönetir. Ayrıca balık burcunun sinir sistemi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Balık burcu günlerinde özellikle ayaklara her zamankinden daha fazla özen gösterilmelidir. Onları tedavi eden ya da onları güçlendiren ne varsa bu günlerde daha etkili olacaktır. Ayaklara zarar veren her şey ise katlanarak zarar verecektir. Bu yüzden ay balık burcundayken yorucu bir günün ardından mutlaka ayak banyosu yapılmalıdır. Enteresan fakat açıklanamayan bir gerçek var ki, balık günlerinde hem ilaçlar hem de keyif verici maddeler normalden daha etkilidirler. Bu yüzden bu günlerin bağımlılığa sürükleyici bir etkisi de olabilir. Sağlıklı beslenmeye önem verenler bu söylenenlere mutlaka dikkat etmelidir. Ay balıktayken tatlı tüketimi de artar. Bu belki de duygusallıkla alakalı olabilir. Bu yüzden tatlı tüketime dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır. Balık burcundaki ay, karbonhidratı besin değeri olarak ön plana çıkarır. Hem bedensel enerji için hem de sinir sistemi için önemli olan karbonhidrat bu günlerde daha kolay sindirilir ve değerlendirilir. Kilo fazlalığı olanlar ay balık burcundayken mümkün olduğunca az karbonhidrat tüketmelidir. Aksi takdirde bu karbonhidratlar bedende kül olarak yerini alacaktır. Balık burcu günlerinin beslenme favorileri ise yaprak yiyeceklerdir. Ay balıktan geçerken balık burcunun yönettiği beden bölgelerini ve iç salgı bezlerini desteklemek için sıralayacağımız yiyecekleri tüketmeliyiz. Bunlar sayesinde olası riskler azaltılır ve var olan rahatsızlıkların hafiflemesi sağlanır. Bu meyve ve sebzelerin bazıları ise karbonhidrat kolay silinilmesi ve işlenebilmesi için gereklidir. Muz, ahududu ve mango sakinleştirici etki yaratır. İncir, sinir sistemini güçlendirir ve motivasyonu artırır. Vişne ve kiraz, gut ağrılarını hafifletir. Frenk üzümü toplar damarları güçlendirir. Esmer buğday varise iyi gelir. Kuzu kulağı strese karşı dayanıklı kılar. Şalgam strese karşı güçlendirir ve morali düzeltir. Yeşil biber, varis ve damar ağrılarına iyi gelir. kereviz karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır ve sinirleri güçlendirir. Soğan kan rahatsızlıkları üzerinde etkilidir, varis ve damar ağrılarını hafifletir. Son olarak balık burcu için çay önerimiz biberiye çayı. 2 çay kaşığı biberiye bir bardak kaynar suyla 10 dakika kadar demlenir. Süzüldükten sonra tatlandırılmadan günde en fazla 2 ila 3 bardak içilir. Veda zamanı ve son parçamıza geliyoruz. Rainbow Rhapsody bir sonraki sevdanın sarkacında kalbimizi meleklerin mucizelerine nasıl açacağımız hakkında sohbet edeceğiz. Meleklerimizi nasıl duyacağımızdan, onlardan nasıl yardım isteyeceğimizden, mucizeleri hayatımıza nasıl çekeceğimizden konuşacağız. Hayallerimizi keşfetmek için meleklerden nasıl yardım alacağız. Bunu öğrenmek için gelecek programda birlikte olalım. Bir sonraki salıya kadar tüm güzellikler sizlerle olsun. Hoşçakalın. Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner